Açık Radyo 94.9 94.9 Açık Radyo'dayız ve Gezi Parkı özel programımızda zaman zaman programların içine temas ederek de olsa devam ediyor. İlginç ve flash bir gelişme var. İçişleri Bakanı Muammer Güler'in emek örgütlerinin bugün başlayan grevlere katılacak olan kamu çalışanlarının sokağa çıkması durumunda sonucunda katlanacağını söylediği bir açıklaması var. Bir tehditvari bir açıklaması var. Radikal gazetesinin internet sitesinden okuyorum bu haberi. İçişleri Bakanı Muammer Güler Gezi Parkı olaylarıyla ilgili e, açıklamalar yapmış. Bugün greve çıkacak olan KESK ilgili olarak da sokağa çıkan kamu çalışanı sonuçlarına katlanır e, diyen Güler. Sosyal medya içinde operasyon sinyali vermiş. E, şu şekilde devam ediyor haber. Bakan Muammer Güler Gezi Parkı olaylarında jandarma birliklerinin görev yapmasının normal olduğunu da açıklayarak... ...Jandarma İçişleri Bakanı olarak benim emrimdedir. Gerekli durumlarda kırsal alanda polisi... Kent merkezinde jandarmayı ihtiyaç halinde görevlendiririm. Silahlı kuvvetlerden bir kuvvet talebimiz olmadı demiş. Ve bazı satır başları var. Şimdi bu satır başlarını aktardıktan sonra bu keske dair yapılan açıklamayı da konuşmak üzere Ali Bilge'ye bağlanacağız. <gülüyor> Özür dilerim. E, açıklamada şunlar var bazen su sıkılıyor bazen gaz sıkıştırılmış su sıkılıyor altında 393 kişi var bunların sorguları sürüyor demiş bakan özellikle İstanbul ve Adana'da var sorgular sürüyor demiş e, doktorlarla ilgili konuyu sağlık bakanlığımız açıkladı demiş doktor olmadıklarını söylemiş o gözaltına alınan kişilerin muayene yapan doktor mutlaka bunu adli mercilere bildirmek durumunda ayrıca diye eklemiş ve sağlık bakanı açısından da görev başında olup olmadığını da sağlık bakanlığımız açıklayacaktır demiş. Jandarma hakkında bazı açıklamaları var. Sendikaların iş bırakması aslında temel olarak bu flash haberi girmemizin sebebi de sendikaların iş bırakması hakkında yaptığı bazı açıklamalar var. İşçileri Bakanı Muammer Güler'in. KESK ve diskin e, grev kararına ilişkin bugün iş bırakma ve grev gibi kanunsuz eylemlerle insanları sokağa dökme çabaları vardır. Bunlara da izin verilmeyeceğini yasayla belirlenmemiş alanlarda genel yollarda parklarda böyle bir gösteri ve yürüyüşün yapılmayacağını ifade etmek isterim diyor e, Muammer Güler. Polisimiz görevini yapıyor 5 sendikanın yasal bir eylemi yok ki hangi yasal eylemine izin vereceğiz diye belirtmiş. Ee, tekrar etmek gerekirse 5 sendikanın yasal bir eylemi yok ki hangi yasal eylemine izin vereceğiz demiş. Alanlara Alanları genel yolları kamu düzenini bozacak şekilde genel hayatı felce uğratacak şekilde her gün toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı nerede görülmüş diye soruyor. Böyle bir şey var mı diyor ve... Ben her gün geleceğim sabahtan akşama kadar Kızılay'ın ortasında eylem yapacağım. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu memurlardan ve işçilerden özellikle rica ediyorum diyor. Ve kanunsuz eylemlere iştirak etmemelerini bekliyorum. Bunun kanuni sonuçlarına da katlanırlar diyor. Evet böyle bir açıklaması oldu muammergillerin yaklaşık 45 dakika bir saat önce. Şimdi Ali Bilge galiba ee, hattımızda. Ali Bey merhaba. Merhaba Can. Evet böyle bir açıklama geldi. E, flash bir gelişme olarak da yayınımıza ufak bir ara verip e, ba size bağlanalım dedik. Şöyle diyor e, İçişleri Bakanı Muammer Güler. Beş sendikanın yasal bir eylemi yok ki hangi yasal eylemine izin vereceğiz? Alanları, genel yolları kamu düzenini bozacak şekilde, genel hayatta felce uğratacak şekilde her gün toplantı ve gösteri yürüyüşü, gösteri yürüyüşü hakkı nerede görülmüş diye soruyor. Ve kanunsuz eylemlere iştirak eden etmemelerini bekliyorum diyor işçilerden ve bunun da kanuninin sonuçlarına katlanırlar diye de tehditvari bir açıklama geliyor galiba Vallahi e, yani bu açıklama bana böyle örtük bir e, yasaklama örtük bir olağanüstü hal örtük bir sıkı e, yumuşak e, bir şekilde bu açıklamalar böyle bir ...duruma işaret ediyor yani... Evet. E, ...şimdi her şeyi yasaklamak... E, ...tepkileri... E, ...şiddetle... E, ...sertlikle... E, ...çözmeye kalkmak ki başından beri... E, ...gerilemesine... ...kabul etmesine karşın... ...bütün bu süreçleri polis marifetiyle... ...jandarma marifetiyle ki... ...ona da geleceğim... E, sertlik önlemeye çalışmanın... E, ...yüksek bedelleri var ve... E, ...bu bedeller... E, Tepkinin, isyanın e, daha farklı katmanlara yayılmasını getiriyor. E, Gezi Parkı'ndan mesele evet çıkıyor. Çıktı. Evet. Zaten çıkıyor. Ne oluyor? Çalışan emekçi kesimler e, tavır koyuyor. Genel e, bir e, grev şeyi karar ediyor. Biraz önce Mersin'le konuştum. Biraz önce Eskişehir'le konuştum. Her yerde bu tepkiler. Ve ce, e, e, katmanlar, tepki sunan katmanlar genişliyor. Yani e, sabah konuşmuştuk çoğunlukla beklenmeyen bir kesimden tepki geldi. Hayatlarında böyle şeylere katılmamış, daha çok iktidarlar tarafından itaatkar ve pasif görünen kesimlerin patlamasıyla karşılaştık. Şimdi zaten benim başından beri söylediğim bu mesele memnuniyetsizler birleşik birleşenleridir bu. Bütün memnuniyetsizler yapılan tüm uygulamalardan ortak bir hat geliştirdiler. Ortak bir şey üzerinde görüyorlar ve memnuniyetsizler kendini ifade eder. Memnuniyetsizlerin üzerine onları anlamaya çalışmak yerine iktidar yasaklama, örtük bir e, olağanüstü uygulama, hal uygulaması gibi sanki, örtük bir sıkıntı uygulaması gibi, yasakçı, sertlik yalnız bir politika izliyor. Evet. Şimdi bu bunun sonu yok. E, bu ama bunu açıklamak, analiz etmek, kaybedenler. E, içerisinde bulunan bir hükümetle karşıyız. Karşı karşıyız. E, kaybettiği bir e, şey var ve buradaki e, nerede duracağını e, bilemiyor ve e, karşısına aldığı toplumsal katmanlarda bugün itibariyle e, daha yeni eklemlerle genişliyor. E, böyle bakmak lazım. E, yani e, bu tür uygulamalar e, aslında olağanüstü dönemlerde görülen uygulamalardır. Artı jandarmayı göreve çağırıyor. Evet jandarmayı göreve çağırabilir ama şöyle bir şey var bu hükümetin e, askeri vesayet rejimiyle e, en önemli e, uygulamalarından bir tanesi jandarmanın İçişleri Bakanlığı'na değil Genel Kumay Başkanlığı'na bağlı olmasıdır ve e, jandarma e, bu nokta vesayet e, düzeninin en önemli unsurlarından biridir. Evet. Bunu halletmemiş bir hükümet e, karşı karşıyız ki bu mesele e, geçen 10 yıl içerisinde defalarca e, yapılması gereken uygulamalardan biri olarak kendisine e, bağlı olduğu e, ita amiri şey değil jandarma komutanının e, yani böyle bir mesele varken e, jandarma bana bağlıdır. Hayır jandarma genel kurmaya <gülüyor> bağlıdır. Siz de bunu çözemediniz demek lazım. Yani e, sosyal medya gözaltıları, sendikalara e, gözdağı verilmesi e, bütünüyle e, hattın, e, memnuniyetsizler hattının genişlemesi ve bütün memnuniyetsizlere karşı e, iktidarların uygulamalarından memnun olmayan tüm toplumsal ve sınıfsal katmanlara karşı aynı şartlıkta e, bir sıkı yönetim komutanı edasıyla, ki biz bunları geçmişte yaşadık ama Böyle, ...böyle bir düzen içerisinde değiliz... Ee... Kaybedilme hattı daha da genişliyor hükümet açısından. Evet, daha da derinleşiyor. Jandarma açısından daha doğrusu jandarma konusu açısından bir başka örnek de ben vereyim. Bülent Arınç'ın bugün bir açıklaması vardı gezi parkındaki eylemler hakkında. Türk Silahlı Kuvvetlerinin de devreye girebileceğini sinyalini verdiğinden bahsediliyor. O zaman sıkıntı mı ilan etsinler, göreve çağırsınlar? Evet, şöyle demiş Türkiye 3-5 kişiye bırakılacak bir ülke değil. Gücü yeten varsa hukuku çiğnemek isteyen varsa onlar çıktığında görürüz. Onlara onlara önce ikna ile Onları önce iknaya çalışırız. Yoksa hukuktaki yetkilere göre TSK'yi bile kullanabiliriz demiş. Bülent Arınç yaptığı yani açıklaması o, da. E, i̇yi e, yani bu açıklamada Bülent Arınç'ta gelen bu açıklama. E, yani biliyorsun sivil iktidarların e, sık yönetim ilanlarına biz geçmişte de tanık olmuşuz evet. 1970'li yıllarda. Ee, ve ben yapamıyorum ee, ordu göreve demektir bu ee, ve de biz bunun sıkıntılarını e, çok ciddi yaşamışızdır ee, Kahramanmaraş olaylarının sonrasında e, o zamanki bir Tecevit e, hükümeti e, bir sıkıntım ilanına gitti ve o sıkıntım ilanında dökülen kadın da olmadı hesabı olmadı Orada evet. onun üzerinde 12 Eylül geldi yani e, işlerde eee atlı selim silkinmemiz lazım diyen atlı selimi hükümet içerisinde e, temsil ettiği e, izlenimi mi verdirsen Lent Arınç'ın böyle bir açıklama yapması e, vesayet unsurlarını e, kendi e, iktidar e, bileşkesi olarak gördü. Hı, hı Abesle işte duruma işaret etmektedir. E, yani Akıllara ziyan bir durum, bir açıklamadır. Ee, yani sonuçta e, bugün gelinen noktada hükümet e, aklını başına toparlamak durumundadır. Yani e, aklın e, uçtuğu bir e, duruma işaret ediyor bu. Yani e, yani başka diyecek bir şey bulamıyorum. Sertleştirme bile mesele çözülmez. Evet. Ee, onun için bugünkü açıklamalar e, gerçekten e, ibretlik bir açıklama. Yani bundan sonraki sürecin nasıl cerran edebileceğini, e, bu işten Türkiye'nin bu yaratılan durumdan e, nasıl çıkacağına ilişkin e, iyi işaretler değil. Yani bundan demokrasiyle sonuçta e, gezide başlayan 20 günlük hareket... E, Memnuniyetsiz toplumsal kesimlerin yanlarına bir vesayet gücü almaksızın Türkiye'nin tarihinde darbeler ile bir takım bunalım, iktisadi ve siyasi bunalımlar üzerinde darbelerle yaklaşılarak meseleler çözünlemeye çalışılmıştır. Gezi ve sonrası süreç demokrasinin sınırları içerisindeki e, gösteri e, karşı koyu biçimleriyle bir iktidara ayar verme biçimidir. Eğer bu iktidardan memnuniyetsizler tepkilerini sonuçta kullanılan e, araçlar bellidir e, ve bu araçlar çerçevesinde e, hiç kimse tankı topu 28 Şubat'ta olduğu gibi daha öncelerinde olduğu gibi askeri göreve çağırmamıştır. Evet. Yani Kendileri burada... çıkmıştır. tepkilerini ortaya koymuştu Bu durumda da çağırm. Çok özür dilerim. Bu durumda da bir çağrı yok. Fakat böyle bir ihtimalden bahsediyordu Bülent Arınç yanılmıyorsan. Yani bu, bu ben işin göstericiler bölümünde, yani evet. memnuniyetçiler tarafında genelde ne oldu 28 Şubat'ta? Anladım. Ordu göreve dendi. 27 Nisan'da ordu göreve dendi. Ama burada insanlar demokratik hak ve özgürlükleri çerçevesinde protestolarını ve tepkilerini ortaya koyuyorlar. Ve tansız topsuz iktidarı... E, dikkatini çekiyorlar. İdare kendine gel diyorlar. Evet. Bizi dinle diyorlar. Gayet başarılı bir şekilde ne yapıyor? Tankı topu eğer bir ara tanış göreve çağrıldıysa büyük bir yanlışlık içerisindedir. Yani dolayısıyla burada e, vesayetle mücadele etmiş e, Türkiye'nin militarist yapısıyla mücadele ettiği e, süreçlere tanık olduğumuz iktidarın tekrar bu araçları e, kullanma. E, iyi. Gerçekten ibretmek ihtimali. Evet. Evet. Evet. Çok teşekkürler Ali Bey. Durum bu şekilde. Zaman zaman yayınlarımızı ara verip tekrardan e, Gezi Parkı özel yayınına devam ediyoruz. E, beni yalnız bırakmadığınız için bu saatlerde çok teşekkür ederim. Detayları hep beraber göreceğiz galiba. Görüşmek üzere. Görüşmek iyi üzere. Çok diliyorum. sağ olun. Hoşçakalın. Evet. Ali Bilge ile konuştuk. 94.9 Açık Radyo burası. E, ve This Kestmob Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği'nin üyeleri e, eylemlerini sürdürüyorlar. E, ülkenin birçok yerinde, e, birçok yerinden bu e, grev haberleri geliyor, eylem haberleri geliyor. Bugün de saat 16'da Şişli'deki disk binası önünde ve tünelde bir araya gelinceye dair bir çağrı vardı. Bu çağrının detaylarını da internet üzerinde görebilmek mümkün. Sendika.org sitesi bunu e, dakika dakika takip ediyor. Detayları da isteyenler burada görebilirler. Şimdi normal akışımıza tekrardan geri dönelim ve flash bir gelişme olduğu zaman tekrardan e, bağlanmaya çalışacağız. E, 94.9 açık radyodaydınız ve Gezi Parkı özel yayını şimdilik bir ufak bir ara veriyor. Açık Radyo 94.9